bir anla değişir basit. İyi, İyi kalp insanlar günaydın hepinizde Sev. olay sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi Fire Oyuncu buyursunlar efendim Buyuralım bugün e, ben haberleri sınıflandırdım e, O sınıflandırmaya göre e, yapacağım Yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla Ve buna ederim. riayet etmeni bekliyorum Çok teşekkür ediyoruz Fire Ben, ben nasıl riayet edeceğim onu? <gülüyor> A sınıfından B şubesinden falan mı diyeceğim? Yani tam olarak sınıflandırma derken A sınıfı B sınıfı değil. Mesela türlerine göre bu turizm haberi mesela sektör sektör önce başlayacağız. Tamam, bana düşen görev ne? Sen, sana düşen görev bu sektörlere riayet etmez. Tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. İlk olarak ilk haberimiz ülkemizle ilgili haberler çok bu aralar. Revas. Yani İngiliz. <gülüyor> İngiliz. Doğru. Hem İngiliz. Ben, ben artık riayet etmiş oldum mu? Etmiş oldum. Benim derdim zaten İngilizlerle e, bizi, ülkemizi artık böyle iç içe geçmesini sağlamaya çalışıyor. Bunun <gülüyor> için kimden para aldınız? Ger Gerçekten <gülüyor> ben inanmıyorum ülkemizden bir haber olmaya. Ha, çünkü ya İngiliz ya Çin, ya İngiliz ya Çin. Arada bir başka alıp. Yemin gelir. ediyorum tam İngilizlerle bizim şeyimiz e, böyle. Tamam peki ülkemizden yemin ediyorum ülkemizden. Bu arada ne, ne bol bu ara? Ne akını var bu ara denizlerimizde? İstavrit. E, Hamsi. Ba, balık değil mi? Balık evet. akını var. Bol balık akını var. Bu arada deniz yoluyla gelen bir takım neler var? Başka? Mal Canlılar var. da var. Mal demeyelim onlara. Canlı diyelim. Onlar Hayır, ne? Ben ne bileyim gemilerle gelen mallar. Gem evet şimdi. gemilerle geliyorlar zaten. Turist... Turistler. <gülüyor> Doğru turistler var. Onları yemiyoruz. O akın. Akın Akın geliyorlar. Nereye geliyorlar? Bodrum'a geliyorlar. Nasıl turistler geliyorlar? Guy turistler geliyorlar. Bodrum'a Guy turist akını başladı. E geçti sezon bitti. Olur mu? Onların sezon başladı. Biz, biz de her zaman sezon <gülüyor> Sezon şimdi başladı esas. E, İngiliz Alternative Holidays tarafından Bodrum'a getirilen 600 yakışıklı e, tatillerine dün başladılar. E, ve yaklaşık bir hafta boyunca ülkemizde Halk Bodrum Kalesi'ne <gülüyor> <gülüyor> böyle olabilir Gel, la, 600 kişi. ordu olarak gelirlerdi 600 kişi de iki tabur adam eder yani 600 kişi e, Bir hafta süreyle kalacaklar Neşelerine neşe katacaklar Bodrum'a da gayet güzel neşe getirmişler Adam başı ne kadar veriyorlar Adam başı 1000 TL ile 1600 YTL arasında nakit bırakıyorlar ki, Nakit kısmı sadece böyle Hediyelik eşyası da cabası. Bunlar ne hediyelik eşya götürüyorlar İşte Bodrum'un bodrum e, Mıknatıslı Bodrum Evet <gülüyor> <sana. gülüyor> Buzağı da Vallahi çok güzel. Herkes çok memnun. Önümüzdeki haftanın itibaren de Pamukkale, Efes ve Kapadokya gezileri de başlayacak. Kapadokya'ya geçerken An Ankara'dan geçerler. Ot ot dedim yani. Bu Bodrum'dan Kapadokya'ya giderken ot üstünden geçerler doğru. Doğru. Sen mesela senin şey bir gece Ankara'da konaklayacaklar. Bursa gelecekler. Sana telefon gelecek. Turistler geliyor. Aa ne güzel turistler geliyordü. Ondan sonra sen de iki dirhem bir çekirdek giyineceksin o gece. Turizmi bir katkı iyi var mı? o zaman. <gülüyor> Kapadokya'ya ben de geliyorum <gülüyor> siz de diye devam edeceksin yoluna belki de. Ya şimdi e, benim için turist turisttir. Ne, neden? Çünkü su akar iz bırakır. Turist, Turist döviz, döviz bırakır. bırakır. Biz hep böyle baktık. Ülkemizin tanıtımına bir parça bizim tuzumuz olursa ne mutlu bana diyorum. Ne kadar güzel falan. Yani artık elimizi taşın altına koymanın zamanı geldi. durum esnafı da zaten bunu yıllar içinde tecrübe etti. En memnun şekilde ayrılacağını e, düşünüyorum bu geminin oradan. Tabii. O gemide ah ben, <gülüyor> ben de olsaydım de. diye de el sallayanlar da olacak. E, bunlar Kapadokya'ya neyle geçecekler? Balonla mı? babamla bilmiyor İşte oradan bir yerden sonra da otobüslerle. Ha, belli bir noktadan sonra otobüslerle. Sonra katırlarla devam edecekler. Anladım. Tamam. Sonra Söyle... da hep katırlarla devam <gülüyor> edelim diyeceklerdi belki. Günaydın. Günaydın. Günaydın. E, o zaman size günün diğer gelişmelerini aktarmayı kendime bir görev Haddedelim. Teşekkür ediyoruz. Hangi şeydeyiz? Ee, hangi konudayiz? Efendim. Sağlık sektörüne ne dersiniz? Sağlık, buyursunlar. Yani yüzünde sağlık en büyük varlık. Evet, kuşkusuz. Yapılan araştırmalar neticesinde mesela bir ikiz gördüğün zaman dışarıda ikiz veya evet. üçüz veya üçüz ne düşünürsün? Bunlar hmm. ne kadar birbirine benziyorun ötesinde. Evet. Ha. Başka hiçbir şey... <gülüyor> Sen sokakta bir adam gördüğün zaman bunun, ne düşünüyorsun onu düşünüyorsun. Bunun ebeveynleri hakkında ne düşünürsün? Ya da bunun, affedersin, annesi hakkında ne düşünün? Yani iyi niyetli düşünce. Yani şimdi bundan 3-4 e, ay önce başka düşünürdüm de... Şimdi... şimdi... <gülüyor> diye böyle biraz da tabii üzülerek ama... Nasıl başkasının üzüntüsünden mutlu olunuyorsa... Öyle düşünürüm yani. Valla ikizlerin... Çok ko kolay şey değil yani. Ikiz... Mesela bir bebekle uğraşmak bir birimse... İki bebekle uğraşmak 5 birim zor. O derece yani normal e, nasıl artış oluyor bir bunlara geometrik artış bir de... Geometrik değil bu artı bambaşka artış. artış. İşte aritmetik artış. Aritmetik artışte yani Böyle düz mantık bir bebek bir birim iki bebek iki, i̇ki birim, birim değil. değil. Ama değişik artıyor. 300 olduğu zaman mesela 55 gibi bir şey. Anladım sizi teşekkür ediyorum. Yapılan araştırmalar neticesinde ikiz ve üçüz doğuran kadınların iri oldukları tespit edildi ya yani iri izle... derken hem boylu cama hem enlice mi? Hem e, çok özür diliyorum <gülüyor> tabii ki. İkiz doğduktan sonra mı irileşiyorlar? Hayır yani eğer birisi ikiz doğuruyorsa bil iri iri. ceme mi? Onu bilmez miyiz zaten? Baktığımızda görmez miyiz? Ben böyle düşünmezdim. Yani hatta e, bazen ufak tefek insanların bu tür e, i̇şlere, kalkıştığını. işlere kalkıştığını biliyoruz. E, yapılan araştırmalarda uzun boylu kadınların... Ee, bir şey yapıyorlarmış uzun boy kadın. artık ne yapıyorlarsa hep ikiz hep ikiz Amerika'daki yapılan araştırmalar neticesinde yerimiz var değerlensin diyorlardır çok güzel bak vallahi güzel tam bir şey sektörü gibi ne sektörü gibi ee, turizm gibi düşünmek lazım onu da. ben tavukçuluk diye düşünmüştüm ama yani nasıl sen onu düşünün tavukçuluk gibi üretime yönelik Hayır, üretime yönelik değil. bebeğin ebadı belli sen çok iri de olsan çok küçük de olsan 100 gram, 200 gram oynuyor bebekler. Yani ben, de ki 1 kilo oynuyor. E, e, iyi kötü evet. E sonuçta bunun işte 50 santim ortalaması diye düşün. Evet. Şimdi ufak tefek bir kadın zaten zar zor o 50 santim ayırıyor bebeğine. İmkanları dahilinde. Ama daha uzun boylu bir kadın. Aa bir 50 santimde de ben koyayım da bir tane daha gelsin diyor. Tabii mesela bir voleybolcu bir insan diyeyim. Çünkü voleybolcular iri oluyor ya iri gibi cesinde. Evet. Cesedi. <gülüyor> <gülüyor> onlar da demek ki böyle bir şey yapılabiliyor Biri cemesine. Evet teşekkür ediyoruz çünkü bu uzun boylular bir şey yapıyorlarmış yani. Hep mi denk gelir demiş uzman. Yani ya hep mi denk geliyordu uzun boylular böyle şey yapıyor diye bu uzman ne uzmanıymış? Bu aslında şey mi? <gülüyor> ne? da gelen müşterilerden yola çıkarak bu gözlemini mi paylaşmak istemiş? Ya aşk olsun sen niye öyle şey diye düşünün? Ya bunu böyle bir bin tane genetik başka faktör varken sadece uzun boyla mı açıklıyor? <gülüyor> uzun boylu rahat doğurur. <gülüyor> Uzun boylu, dolgan olarak. olur. Onun çatısı daha şeyidir, sağlamdır mütev. Çatı tatlı bir açılma yapmış herhalde, bilmiyorum ki. Evet, o zaman uzay diyoruz. Uzay diyelim. Uzay diyelim çünkü <gülüyor> hakikaten önemli bir başlık. Ben dolayış uzay. Bir başlık at istersen uzaya. Uzay. Teşekkür ediyorum. Ee, uzaya giden ilk kadın turist Aldeya Aldeya gitmişti, Anusha Hensari. Öyle ama öyle gider. Hem gider hem Hemen ağlar. Kız tarafı değil mi be? Öyle naz tarafı. Uzaya naz getirdim be demiş kendisi uzaydayken geldiler herhalde ben tam olarak bilmiyorum Dönmüşler ama mi? çünkü ne bu ya öyle bir ateş alma Merak edilen istiyorum. tüm konuları açıklık getirmiş. Tabii şimdi bugüne kadar kaç tane adam gitti? Bir tane uzayla ilgili biz özel bir şey duyabildik mi? Hakikaten çünkü yani gerçi kadınlar da gitti ama kadınlar da turist ama gibi değil. Görevli açıklama yapmaz, ketum. Sadece teknik bilgiler veriyor ama turist kadın dır dır, dır anlatır ve onun gün günlük aynı, tutmuş. Her gün yani onunla aynı güne giden kadınları eee önümüzdeki 2 sene boyunca hiçbir şey anlatmaya şey yok imkanı olmayacak yani. Ne, bir o hava halımızı anlatırken sen de anlatacaksın. Yani, biz de oturma gitti. Ha, ha, ha. Bod ha Bodrum'u gördüm tepeden. Evet gemi yaklaşıyordu diye <gülüyor> anlatacaksın. Şimdi e, günlüğünde şöyle yazmış. Uzayda temizlik çok zor. Anacığım. Abi kaç gün kaldı canım? Niye hemen ilk şey uzaya vardık bir duşumuzu alalım, <gülüyor> rahat edelim diyor insan. Hayır canım hem kişisel tip çok önemli Ege deli misin sen? Uzayda kontrol ediyorlar orada nöbetçiler. Nöbetçiler derken uzay personelinin yani daha doğrusu gemi personelinin uzay gemisi personelinin her gün şey alması, temizlenmesi şart. NASA'dan büyük ekrana tutuyorlar. NASA'dan oradan bakıyorlar evet, tırnaklar temiz diye. Şöyle söylemiş Ensari. Sular şırıl şırıl atmıyor. Herkesin ıslak ve kuru kağıt havluları var. Bizdeki el bezi gibi. Evet. Islak. Ben hep dedim zaten yani bugüne kadar duş almak yerine silinme teknolojisi. Bence ben en Ben çok öncelerinde bulmuştum. Ta o şeyden önce. Televizyonun karşısında silin. Güzel güzel. Ee, bunları kullanıyoruz demişler. Bu arada yazık kızcağıza da bu temizlik setleri veriliyormuş giderken. Her turiste bir tane Japon erkek turist daha gidecekti de son dakikada ishal mı oldu ne olduysa. Basuru mu çıkmış neyse gidememişti. Hmm. Gidemediydi. Onun şeyini de buna vermişler. Çiftçiler. Sen çantayla mı Çift gitmiş? çantayla gitmemiş. Karışıklık olmuş. Bununkinin içinden ne çıksa beğenirsin. Ne? Şeyler jiletler. Çok affedersin. E belki başka bir mesaj vermeye çalıştılar. Canım ben gördüm kadının daha bıyıkları bir hafta önce mi zaten uzaya gitmeden önce kişisel bakımını yaptırmış. Bir, bir bıyık... kaşları aldırmış bir bıyıkları aldırmış. Ama o şey fanustan görünüyor diye. Çünkü Kimleri... büyük etkisi yapıyor o. Biri, bin, bin, etekte bin. de gidilmiyor diye düşünmüştür etek giyse tamam da komple komple zaten pantolon olacağına göre ben orasıyla hiç uğraşmam demiş ama uzayda böyle bir durum da var bence tamamen ona yönelik belki de birileri mesaj vermeye çalışacak yani yanlışlık oldu falan Kadında da ürkmüş şimdi jileti çıkarın ya uzay batığı olursa demiş o da olur uzay batığı uzay batığında neler kaç canlar kaç... Şimdi bunları kullanıyoruz demiş bu ıslak kağıtları. Saçımı yıkamak için su güğüm... Saçını ne yıkıyorsun ya? Ya bak dedim işte. Ben bunu bir yıllar öncesinden gene söylemedim mi? Saç yıkama var. Saç yıkama Duşan kadar yapan ya. bir şey var mı dünyada ya? Var. Hala var maalesef Peki ki. çok özür dilerim de bu adamlar uzayda ne kadar kaldılar? de neyle gidiyor saçını yıkıyor? Zaten bir gün iki gün kaldılar. Canım bir günde yıkamayı ver. Zaten toz yok bir şey yok. Olur mu? Şimdi bunlara uyuye gidiyorlar ya. Evet. Uyu dediğin şey otel gibi bir şey. Tamam. Tamam. Ama otelin personeli olmadığını düşün. Her giden... Devre mülk gibi. Ha, devre mülk gibi ama çok affedersin hayvan gibi kullanıyorlar. Bütün pisliği bırakıyorlar. Ne oluyor içerisi? Leş gibi. He, bir temizlik tabii. Kadın elde değmediği için. Ha, buna da, kaldı zaten. E, buna kaldı. Bir genel temizlik. E, genel temizlikten sonra bir kişisel temizlik. şart ablam demiş. E, bir güğüm alıyorlarmış. Güğüm diye bir şey var uzaya götürdükleri. Uzay diye. güğümü. Yemin ediyorum. Güğümü alıyoruz... Ee, saçımı yıkamak için su güğümünü alıp başımın üstünde kocaman bir su topu oluşturuyorum. Gerçekim yok ya. He. Oradan döktüğü zaman güğümden ya güğüm diye bir şey mu Akideş hmm. ben sinirlen <gülüyor> bizim şu ibrik de götürüyordur. İbrik buna. de götürmüşler. Tabii. Böyle plastik tarihlikler. ibrik. onu çünkü. Neyle taharet alacak? Çok affedersin. Çok uzay Sular şırıl, şırıl akmadığına göre onu imce uzun bir şey oluşturuyordur. Orada, oradan birisi itiyordur. Onun üstünde bacakları açıp şey mi yapıyor? O şerit üstünde, <gülüyor> o, o şerit üstünde gidip geliyor. Vay sistemi gibi. Gibi. Gibicesine. Ee, yumuşak hareketlerle ve toz şampuan kullanarak saçlarımı yıkıyorum. Ani hareket yaparsanız çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü. Gözümüze mi kaçıyor? <gülüyor> Gözümüze kaçıyor. Çok pis yakıyor demiş. Herhalde küçük çıkar. Bu arada su topunu dağıtmamamız lazım. Çünkü paramparça olup her yere dağılabilir. <gülüyor> su topunu dağıtmamamız lazım. Çünkü bağırıyorlar. <gülüyor> Aşağıdan dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, suyu tekrar tekrar kurutup kullandıkları için özellikle su buharını birbirlerinin nesini içiyorlarmış. Ekli. Çok iğrenç özür dilerim. Birbirlerinin şampuanlı saçını diyerek istersen reklama Ter, geçelim. Ter, terini içiyorlarmış birbirlerini Çok iğrenç. Ya çok özür dileyerek bir şey sormak istiyorum. Uzayda terleme var. Ben uzaya gitsem evet. 15 gün hiç ne bu su topunu görürüm ne başka bir şey görürüm böyle rahat rahat takılırım. Yani, niye gider gitmez saçını öküyor ya. Uzayda berber mi var? Nasıl fön çektirdi saçına? Bunlar kafalarına bir şey takıyor ya. Evet. Bone gibi çok affedersin. E tamam. E, o, o güzel. Oğlum. Ben bone taksam dünyada... Bir ayda yılda bir yıkanırım ya. Dünyadaki gibi değil şimdi orada çıkaramıyor ya. He. Bone'nin altında saç terliyor. Çünkü çalışıyor bunlar. Uzay. Hadi uzay yürüyüşüne çıkın. Ne turist çıkıyor. bu ya? Yahu gene çalıştırıyorlar kızcağız. Saf bu. 20, Hem 20 milyon yedin. dolar verdiler bir de çalışıyorlar. Bir de Ay gel şey çıkıyoruz gel uzay yürüyüşüne çıkacağız diyor. Yürütüyorlar bunu. Bu da saf ne bilsin uzayda mı yürümüş bugüne kadar? Yürüyor yürüyor yürüyor. Ama çok soğuk oldu hadi geri dönüyoruz diyorlar. Dönüyorlar. Ter içinde. Ter içinde. E, ter içinde olacağını onlar. Iki Kafalar terlemiş. E tabii rahatsız. Hijyen hastası 20 milyon doları veren adamın demek ki bir güzel. Hijyen iki, de oluyor. 2-3 banyolu evi vardır diye düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay Bahri seni bıraksalar bu adamların hepsinden daha güzel yapacaksın bu işi. Valla daha iyi yapar. Niye bıraktınlar ben onu anlamadım. Bilmiyorum ki ya. Dünleri demek ki bizim şey mi artık ah beddua mı ettiler ne yaptılarsa. Neyse boş ver, buyur. Bir şey ee, o zaman siyaset başlık, başlık atsa. Başlık at. Siyaset. Türk siyaseti ve İngiliz parlamento <gülüyor> haber Türk siyaseti tabii ki. Vay be buyurun efendim. Ee, 2 Ekim'de başbakan Bush Amerika'da görüştürek olan kim? sen değilsin tabii ki. Ben değilim evet. Benim çünkü karımın doğum günü var o gün. Ee, kim olabilir o zaman? Ben değilim. <gülüyor> yani... Hiç kimse de Ege Burçlu'ya görüşecekmiş ne görüşecek hakkında atıp tuttu <gülüyor> şimdi karşısında özür mü dilecek falan böyle spekülasyonlara girmesin. Ben değilim. O zaman kim olabilir? Kim olabilir, kim olabilir? Başbakan Türkiye'de. Erdoğan olabilir. Başbakan Erdoğan. Doğru. Ee, hediye götürülmesi tabii adettendir. Adetten, doğru. Onlar da çünkü biz genelde... Valla en son Deniz Baykal'a bir tane biliyorsun ibrik vermişlerdi. <gülüyor> Bence bir ibrik de oraya götürsünler. İbrik miydi o tam ha, hatırlamıyorum onu. Bazı gibi bir şeydi hatırlıyorum ben. Yok beni. ya bildiğin ibrikti. İbrik mi? Hı, hı Ne bu ne anlama geliyor? Bir şey hani bir şeyde bir anlama gelse hey Hatta ibriyi görünce şey demişti Deniz Baykal Ya şimdi bizim bu CHP Genel Merkezinde bütün tuvaletler <gülüyor> Allah farkan. Bunu nerede kullanacağız bilmiyorum. Ha demiştim. doğru doğru şimdi hatırladım ya bana birisi ibrik getirse ben bozulurum affedersin niye senin evde 3 tane tuvaletten bir tanesi alatürka değil mi? bir tanesi alatürka ben orayı, i̇şte oraya koyarsın ibriği oraya temizlik malzemelerini gömdüm ben hmm. kovalar, çamaşır suları <gülüyor> efendim türlü türlü bu batlı diyesin geldi işte e, temizlik malzemeleri falan fıstık benim istediğim mesele ben sana tuvalet kağıdı getirsem sen bozulmaz mısın hediye olarak yani sen alamıyorsun ya, ucuz olduğu için bozulurum biraz Mesela 32'lik paket aldım mesela. Hay, genel bir uğrarken tuvalet yardı getirdim. Sevinirim. İyi. Koyarım onu, kullanırım da. Kullandıkça da seni hatırlıyorum <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. E şimdi götürülecek hediye de tabii çok önemli. Bu işi kim en iyi yapabilir? Kim en iyi yapabilir? Abdullah Bey. Hayır. Kültür ve Turizm Bakanı Adilla Koçkü. Kültür var, işin içinde turizm var. Her yöreyi bir Bodrum'dan efendim mıknatıslı Tor. buzdolabı süsleri. Efendim ya başka bir bölge. Ne mesir macunu mazmunda güzel bir sepet hazırlıyor. Gıda olurdu. maddesi götürmez onu biliyoruz, bozuluyor çünkü. Doğru, yolda bozuluyor. Yolda sokmuyorlar Amerika'ya. Tabi, çünkü bir de orada adam açtıracak görevli, onu yiyecek bir adamın dişleri takmaysa benim <gülüyor> kaplama dişimi boşlar çıkacak gelen. falan. A, türlü e, diplomatik sıkanlar. Gıda yani. gitmez, doğru. Gıda gitmez, ne olacak bir mal malzeme götürecek, bu sefer şey götürürlermişler. Halı, halı mı? Halı. ben çok seviyorum çünkü benim evime de bir halı hediye geldi. Gerçekten hakikaten çok sevindim. Alı bence dünyanın en şık hediyelerinden. Makbule geçiyor gerçekten e, yerini buluyor. El alısı götürüyorlar tabi. İpek o, mi? İpek. İpek kimse böyle bir şey, dokunulması falan çok hoş. Bakan Koş seçti el halısını önceki günkü bakanlar kurulu toplantısına getirmiş. Bunu nasıl beğendiniz bunu bunu seçtim ben falan diye. Başbakanlı şey. Güzel. Hadi canım şeyde Atilla koştu aldı katlayıp çıkmış <gülüyor> mı toplantı Vallahi bir de on <gülüyor> ne, anlamadım <gülüyor> suratı da onka niye ben ben anlamadım suratı da onkamış çok sıradan bulmuş bir de küçük bulmuş bu nelerin demiş böyle ama o ipek Alılar da zaten biraz pahalı çünkü yere seremiyorsun nereye seremiyorsun yere seremezsin İpek alıyor. dünya kadar para veriyorsun ama koskoca Beyaz Saray'da serecek yer mi bulamayacaklar arkadaş Kaç tane orada şey var Kardeşim benim demek istediğim şu Halı pahalı hmm. biraz yere serilecek halı değil duvara asılacak Duvara da koca halı asamıyorsun 50 metre duvarı yok Beyaz sarayda Nerede duvara asacaksın Ege O yüzden demek ki Olmamış <gülüyor> bu iş Halı. Hayır o şey. zaman yanlış fikir. ipek halı olacaksa o yere serilmiyor. Duvara asılıyor. Valla bir de onu Atilla Koç'u, Bayındırlık Bakanı, Faruk Özak böyle sırtı Havallı. sıvazlık yok teselli. Güzel bence. Üzülme ya. ben güzel Bence güzeldi. Herhalde sinirleri bozuktu falan diye böyle hani şey olur ya. Bir yersiz bir patlama yaşanmış galiba içeride. Hala o halıyı git falan gibilerden olabilir diye düşündük. Yani yoksa çünkü gerçekten bozulmuş. Bence halıya sarsalardı mesela. Atilla Koç'u mu? Bilmiyorum artık böyle daha güzel bir reklam olarak halı açılsaydı içinden birisi nasıl beğendiniz mi deseydi halıyı? Kime? Başbakanı. O zaman halıya değil hani adama bakardım muhakkak şey olurdu. Atraksiyon olurdu Atraksiyonla diyorsunuz. Atraksiyonla beraber halı beğenilir. Aynısı buşa da yapılırdı. Aynı olayı götür. Kimi saracaksınız oraya? Bilmiyorum artık oraya böyle e, diplomat diplomatlar karar verecek. Ben şimdi gündemi çok takip edemiyorum. Kim olur kim olur ama halı açıldığında içinden biri çıkacak ya. Yani. Kadın erkek fark eder mi? Çünkü daha önceden Tarihte bu tür olaylar yaşandı. Bence güzel bir komisyon çıkabilirdi <gülüyor> içinden. Büyükçe de bir hal. Belki ondan küçük dediler halde. Belki de. Bilmiyorum. Belki bir planlar vardı ve planlar... Suya düştü. Suya düştü maalesef. Bakacağız artık ne götüreceğimize. İki Ekim'de bir şey kalmadı ya. Şunun şurasında 3 gün 5 bin bir şey var. Hayır halıyı özel dokuyalım desen vakit yok. Yetişmez. Yetişmez. Ben hatırlıyorum. Ben ortaokuldayken bir halı dokunmuştum. Ya dokudu Köy enstitülerinde mi sen şey yaptın? Nerede halı dokumacılık dersiniz mi var sizin? Abiciğim biz her şeyi biliyoruz. Ben sana nasıl iki çeşit halı ilmiği var onları biliyorum ya. Sen neden bahsediyorsun? Nasıl Çok de... halıcılık okuyordunuz siz okudu Halıcılık ya. okumadık. El, el işinde halı dokuduk. Ondan sen da... hapishanede mi şey yaptın? Kibritel gemi yapmayı da biliyor musun? <gülüyor> ya abi bizim öyleydi ya. Bizi öyle bir yetiştirdik. köy enstitülerinin gibi düşün yani. Öyle hakikaten dolu dolu geçirdik zamanımızı. Halıcılığı arıcılığı, arıcılığı, Harıcılığı. Okuldan mezun olduk. İlkokul diplomasını cebine koyduğunda farir halıcılık, arıcılık, balık çiftliği hepsini biliyorsun. Bize öğrettiler yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmasa GK'yecan bir altın bilezik kolumuzda bulunsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Efendim gelelim bir diğer konuya Almanya. Almanya. Almanya, bizim... başlık attık ha. Almanya. Almanya, Almanya, ee, Almanya da e, da bizim kudur park gibi bir kudur parkları var. <gülüyor> Bizde kudur park var ya. Oradaki adının ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden o yüzden kudur park gibi bir kudur park var dedim ee, ve orada da e, gerçekten kuğular son... var. Evet, evet zencek kuyular var. E, siyah kuğular orada e, ne derler ağırlıklı olarak bulunuyordu. Bir tane kalmış diğerleri yine beyaz ve bunlardan erkek olanı Zenci. E, ve Almanya'nın kuzeybatısındaki Monster kentinde yer alıyor bu. E, sen tut bu şeyleri ne derler büyükçe mi tabi oradaki e, havuzlar. daha büyük. Daha Bizim büyük. Eymir Gölü ha, kadar. Eymir Gölü kadar. Ha. Eymir Gölü gibi cesine onun içinde de şeyleri yüzdürüyorlar. Bu böyle bisikletleri var ya. Evet Emir'de de var. Kuğulusu var ha, hatta. Kuğulusu var. İşte bizim bu saf zenci. Sen tut onu aşık ol. Çünkü nereden aşık olduğunu anladı diyeceksin. Bana. Diyeceksin değil mi? Ben bir elbette biliyorum. Benim, böyle bir evet. soru geleceğine garantisini verdim. Çünkü e, bu kuğular aşık oldukları zaman böyle etrafında dönüyorlar. Dönüyorlar dönüyorlar şarkı söyler gibi bir şey yapıyorlar. Ve böyle üstüne çıkmaya çalışıyorlar. O zaman biliyoruz ki kuğular aşık bilsin çıkmaya çalışsın. Evet. <gülüyor> aşk böyle bir şey. Bir de ku'larda Yani o zaman e, sonuçta insanlarda, da veya yani bu sonuçta biz de hani doğada benzer şeyler yapıyor ya flört açısından hayvanlar. Açıcı. İnsanlar da öyle. <gülüyor> Demek ki genç kızlar çevrelerinde dönüp de mırıldanarak <gülüyor> çevrelerinde dönen adamın bir sonraki amblede üstlerine çıkmaya çalışacağını bilsinler. Bilsinler ve ona göre önlemini alsınlar. Yalnız şöyle bir şey var. Ku'lar tek eşli monogami e, dünyada e, bazı hayvanlarda gerçekten çok zor rastlanıyor. Ku 1 benim bildiğim Kurt 2 Kurt 2 3. hayvanı bulamadık yani. Şu anda Yok vardı ya üşür hayvanlar. Ve insan. Kulduzlar mı vardı? Çünkü düşünen Kulduzlar ya, bir muydu? rakun da artık bilmiyorum sizin o engin biyoloji bilginize zooloji bilginize dayanarak bir şey verirsiniz artık neyse sonuç olarak önümüz malumunuz kış o evet, ne olacak? Abi, o, o plastik botlar ne olacak? Bir süre sonra o su bisikletleri kareye çekilecek ve ayrılık acısı başlayacak. NASA'ski diye düşünüyorlar <gülüyor> e, park yetkilileri çünkü tek eşli oldukları için bunalma giriyormuş, intihara kadar gidiyormuş bunlar. Aman canım hiçbir şey olmaz. Kulu parktaki o beyaz kulardan bir tanesi iki sene tek başına orada dolaştı. Bak, beyaz çevrede ördekler tıkır tıkır ürediler. Her sene her baharda yavrularına yavru kattiler. O tek başına kaldı orada. Hiçbir şey olmadı. Ve inanır mısın millet oraya karısıyla çocuğuyla gidiyor. Hiç öyle havuzdan çıkıp da milletin karısının kızının çevresinde de dönüp dönüp bir şeyler ya, mırıldanmadı ama, yani. Ama Terbiyeli bir kuydu <gülüyor> Şöyle düşün. Ee şimdi bu ku yani o bisikleti daha doğrusu botu alabilmek için ne olacak? Birkaç tane adam suya girecek. Onu bunun yanına alıp götürecekler. Şimdi... ...kuğu gözleriyle böyle bir şey şahit oluyor. Kesmeğe mi götürüyorlar? Ne, ne yapacaklarını bilmiyor. Onun paniğini yaşıyor. Şimdi burada bir insanın yanından... ...affedersin eşini kuğular alıp götürse... ...nasıl bir psikolojiye girer? Aynı psikoloji kuğuda da yaşanacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyoruz diyorlar. Ne yapacağız kim biliyorlar? Yemekler vererek avutmaya çalışacağız diye bir düşünce var. Günaydın. Günaydın. Dın, dın, dın. Günaydın. Günaydın. Sıra geldi. Neye? Niye? başlık atalım başlık atacağız atacağız başlık ne atacağız ne atacağız başlığımız şu olsun evet hayvanlar dünyası tekrar İngiliz'ce İngiliz'e gidelim İngiliz'de bitirelim Heh, ben o. de diyorum ki ne zaman dönüp dolaşıp İngiltere'ye gideceğiz diye şimdi İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in 80. yaş günü için İngiltere'deki bütün kuğular kraliçeye aitmiş doğru peki çok özür dilerim kraliçe Elizabeth Evet. uzun yıllardır eşi yok Eşi nasıl yok? Filip'in eşi miydi Elizabeth? Bravo. Ha. Öbür kraliçenin eşi yok. Ana kraliçe de zaten Nanakent'te dubleksine sahip oldu. Orada bir tane Orada bir ana kraliçe vardı 100 küsür yaşında. Tamam. O gitti zaten. Gitti mi? Gitti. Yani onlar biraz kendilerinden bilirler yalnızlığı diyerek. Niye bir Almanya'ya bir kuğucuk göndermiyor? Dünya kadar kuğusu olan bir kadın. Kadın e, kadın gayet güzel. Evliliği tıkır tıkır işliyor. Kraliçalık hayatı desen en parlak dönemi. ki bir şey olsaydı oğlunun yuvasını bozmazdı. Doğru. Doğru. Evet ne olmuş? 80. yaş günü için düzenlenen askeri öğrendi. Disiplinsiz davrandığı için rütbesi sökülen bir ordu mensubu. Eyvah eyvah. On başıydı. Ere dönüştürüldü kendisi. Ere dönüştürüldü derken. Çok da yükselmemiş zaten <gülüyor> bir binbaşılıktan bin, bin ere düşürürse tamam adam. O söküyor, kadar da ne söküyorsun ege? Üstekte söktüğün şey? Söksek ters ceketle olur da on ere düşmek de çok şey değil yani. Ee, birinci kraliyet galler taburunda görevli onbaşı bili ama ona arkadaşlar ne diyor? Keçi <gülüyor> Kili bili. Kilibili diyeceğim diye korktun ama değil. Keçi bili gerçekten bir keçi. 16 Temmuz'daki kraliçenin doğum gününde resmi geçitte uygun adımda yürümeyi reddetti ve rütbesi sökülerek er, er yapıldı ve 3 ay boyunca doğaya bırakıldı keçi bile. Şimdi biz gerçek bir keçiden bahsediyoruz evet, gerçek... yoksa inatçı bir şey Manchesterlı gençten mi? Manchesterlı genç değil ya bildiğin keçi. Ankara keçisi nasıl varsa bunun da e, Manchesterlı keçileri gerçekten meşhur. Meşhur derken meşhur. <gülüyor> Şimdi 1844 yılında Kraliçe Victoria döneminde evet. Kraliçe Victoria bir, bir tane tabura bir keçi hediye etmiş. Tamam. Bu da gelenek olmuş. Onu ordu mensubu yapıyorlar. Rütbesi ilerliyor falan fıstık eğitiyorlar. Victoria e e e döneminde tabii böyle bir e, o zamanlar bazı şeyler ilaç olarak kullanılıyordu. <gülüyor> biliyorsun bugün bildiğimiz kokain, eroin bu tip şeyler ilaç olarak ilk önce ağrı kesici olarak falan kullanıldı. Sonra bunların şeyleri, yan etkileri ortaya çıkınca bırakıldı. Bırakıldı uyuşturucu statüsüne koyuldu. O dönemde serbestti tabii. O dönemde bir kararlar alınmış. Bir demek. kararlar alınmış. Cep muhakkak bir keçi <gülüyor> olmalı diye. Doğru. Keçi kadrosu var ve keçi kadrosundaki Bili de 3 ay tabiatta başı boş dolaştırılınca bir kendine gelmiş orada. Sivil hayatına dönmüş. Sivil hayata dönmemiş. Tekrar e, Hay geçen gün yani, Hayır, sivil günde... hayata zorluğunu fark etmiş. Tabii. Ee, ve askerlik e, görevini e, tamamlamak üzere tekrar ordayalım. Ya, gerçi görev olarak demeyelim de işinin başına dönmek için başvurusunu yapmış. Ne iş yapıyor bu keçi? Keçi törenlerde uygun adım yürüyecek. Çok da bir şey değil ya. Bir de sinemaya emanet etmişler bunu. İkide film gösterecek. Bu kadar arkadaş. Yani, <gülüyor> bunu da bu kadar büyüttüklerini ben anlayamıyorum valla. Ve e, en son törende gerçekten hem komutanını selamlayıp hem de uygun adım yürüyünce... ...hem rütbesi iade edilmiş ve çavuş... Çavuş yapılmış kendisi Valla Ege Sen askerliği ne olarak yapmıştın Ben de çavuş olarak yaptım <gülüyor> Sinema falan var mıydı sizin? Vardı da Sen de bir tek benim bildiğim bir daydım, Bir törenlerde Bir uygun adım yürüyordun yani bildiğim kadarıyla Ama en azından biz rütbelerimizi yavaş yavaş aldık Hiç de iade edilmedi yani Doğaya bırakmadılar ben, mı seni Ben hiç doğaya, <gülüyor> doğaya sandım Bazen hafta sonlarında çarşıya salıyorlardı ona uyguladığım güzel yürürsem ama ya yani ceza olarak, ödül olarak. Sen de her hafta şey anlayıp, sivil hayatın zorluğunu anlayıp hemen geri dönüyordun değil Dürüdüm, mi? Geri koşa koşa. Canım benim ya, çok badrihili günleri hatatmışım. Evet, bugünlükte haber dosyamızı kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ediyoruz. Sizin... Ben ve tüm ekibim adına... Ekibinden bir kişiyi say. Keçi Bili. <gülüyor> Oktay Demirci. Oktay Demirci ne oldu bugün? Aa, söylemedim onu değil mi? Öldü mü yok? Abi inin içime dolmuştu ölecek diye bu aralar Ben de ya. dün böyle bir rahatsız gibiydi de. Bu şarkı, şarkı, şarkı, şarkı ofta için olsun. Çok seferdi rahmetli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar günaydın. Hepinize bir kez daha radyo oturun 61. Özel gösterimi. Şeytan Marka Giyer filminin davetiyeleri ilerleyen dakikalarda havalarda uçuşacak. Bugün yarışmamızın Konusu ve sorusu biraz uyduruk gibi görünebilir ama aslında çok önemli. son derece ciddi bir araştırma da yapıyoruz. Hı hı. Ee, şöyle soruyoruz size. Bir marka <gülüyor> olsaydınız <gülüyor> hangi <gülüyor> marka veya ne markası olmak isterdiniz? Evet yani şey diye de diyebilirsiniz. Efendim ben bir araba markası olmak isterdim. Markayı verebilirsiniz veya vermeyebilirsiniz. veya da şöyle diyebiliriz. Efendim ben bir marka olsaydım şu marka olurdum çünkü... Sen mesela ben söyleyebiliriz. Söyle. Ben bir e, kot markası olmak isterdim. Ciddi söylüyorum. Sen kot markası ol. Evet, bir kot markası olmak isterdim. Sadece kot mu yoksa böyle i̇ç tişörtler giyim. falan? Yok, iç giyim genelde. Kot ve iç giyim. Yok, hayır hiç. Şey, hayır tişörtmüşür ki sadece kot markası. Sadece kot. Evet. Kotmont kotman tabii onda giriyor mu tabii kod? canım kotla ilgili her şey A'dan Z'ye kot ve kottan iç çamaşırları da ilk kez yani tabii boya meselesini halletmemiz lazım onda ilk kod bu... boyamıyor ki canım saçmalama ben yeni kot aldım acayip boyuyor. Sen, dandinden alırsan tabii boya Siz... ama gerçekten Fahir marka alırsan mesela o hiç boyamaz. Çünkü adamlar boyama meselesini halletmiş tamam mı sizin ne olmak isterdiniz Ege Bey? Şimdi düşünüyorum. Olmak Suriye'den... istediğiniz bir marka var mı? Siz böyle bir uyduruk gibi geliyor mu? İnsanlar daha net kafalarını da canlandırsınlar. Hani net markada verebiliyor muyuz? Atıyorum. Ben Levi's diyebiliyor muyum yayında? <gülüyor> Değerli Cooper canım. mesela. Atıyorum. Diyebilirsin tabii ki. Öyle mi? Hı hı teşekkür ediyorum ya yani bunları bana rahat rahat diyebilirsin ya şimdi böyle soruyu da yayına girmeden 2 dakika önce bulduğumuz için kafamda netleşmedi ne marka olabilir ama yani mesela fahir kodları olsun istiyorsunuz evet sloganın ne sloganı mı sizi sımsıcak zarar o kadar yavan ki hayır canım yavan olsun diye şey yaptım şimdi seni... güzel bir şey bulsana kendine. düşün sen onu günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz Ayşe ben Ayşe Hanım hoşgeldiniz yayınımıza hoş bulduk. Ayşanız e, Marka mısınız? Markayım. Markas ne kadar güzel. Ne markasınız? Victoria's Secret. Victoria's Secret markası. Evet. İç çamaşırı üstüne yoğunlaşmak evet. istiyorsunuz. Peki siz Victoria's Secret olarak ne diyecekler? Ayşe'nin sırlarını mı giyiyor? Öyle bir şey mi olacak? Dünyanın en güzel kadınların üzerinde olduğu için. <gülüyor> o o süre gider yani. Bilmiyorum. yani. Hep dünyanın en güzel kadınlarıyla anılıyor. <gülüyor> ee, o yüzden e, böyle bir marka olmayı tercih ederdim. Hiçbir biçimli kimse... vücutları saran bir marka olmak istiyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Onu videolu bir, bir erkek dinleyicimizden kaptığınız için de ilk telefon olarak bazılarını üzgün olmuştur. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. görüşmek üzere. Görüşmek üzere yayınlar. Şimdi Ayşe Hanım bir de bunu söylerken biraz şey mikrofonu şey mi yaptı ahirize böyle <gülüyor> falan diye söyleyince ben bir rahatsız oldum. Niye rahatsız oldun sen? Bilmiyorum böyle tüylerim şu anda hala diken diken. Sen Victoria Secret mı giyiyorsun? <gülüyor> Gülen efendim. Alo. Alo, Alo Baran. Baba, ay bayır. Hey, ben hangi mesleği olmak istiyim ve? Söyle Baran. Ne olmak isterdin? Yağlasaçı, ne falan olmak isterdim. Ne olmak isterdin? Saçilmen falan. O ne? Ne o ya? Spiderman, Spiderman. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Baran. Bir arada ağzından baba diye bir şey kaçtı. Bir sonra sonra evet. konuşacağız Fahriyle. Evet. <gülüyor> Ama yani anlayamadım ben. Şu da Fahir yazıyor. Bu da bana baba yazacaktı. Asla yani. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. O mahkemenin sonucunu bekliyoruz onun için. Görüşmek üzere. Fahir. <gülüyor> <gülüyor> ee, ee, efendim e, Ege'ciğim. Biliyorsun. Emrah 13 yıl sonra kabul etmek zorunda kaldı. Ya yani şu anda bu konuda konuşmak istemiyorum. Ee... Yani ben yarın öbür gün bekliyorum bir tane küçük çocuk şey diye gelecek. Bana bile süt verir misiniz? <gülüyor> Yiyen yıkılır. <gülüyor> Yemeyen yıkılır çünkü diye. Baran benim arkadaşım ya. Baran arkadaşım biliyoruz ama böyle yarın öbür gün. Yani genç bir arkadaşım diyelim hakikaten. Hayır, ne, niye bizim genç arkadaşımız yok senin var? Abi benim ruhum genç çünkü. O yüzden yani gençlerle iyi anlaşıyorum. Onların Çok yani... iyi anlaşıyorsun. Daha sevgili dinleyiciler yayına girmeden önce telefonda küçücük çocuğa beni niye doğum günümde aramadın diye tavır yapıyordu. <gülüyor> Bana da göz kırpıyor. Bak bak bak şimdi diyor. Bu mu senin arkadaşlık? <gülüyor> ya Hiç onu da takılıyordum. Latife yapıyordum ya. Hayret bir şey. Sevgili dinleyiciler bir marka olsaydınız ne marka o? Olur <gülüyor> ne mark oluruz <gülüyor> nedar kalite bir markamız dinleyicilerimiz Aa, zaten. bir de kalite markalar var bir de kalitesiz markalar var mesela mesela kalitesiz markayı nasıl sey? Hadi kalite markayı yayında söyleyebiliyorsun ya, da a, kalitesiz, kalitesiz söylemiyorsun ben şu şu markalar kalitesiz dedim <gülüyor> doğru ya şeyler vardı mesela daha az bilinen dedi. daha az bilinen reklama az yatırım yapmış Yok ucuz kalitesiz mesela diyelim ki o mal 1 lira, muadili 5 lira. Evet. 1 lira olan Ve adil, adil yavan, oluyor? yavan oluyor. Bir yıkamada tadı mı kaçıyor? Tabii, ağzı yüzü gidiyor mesela eğer tişört gibi bir şeyse. Ama 5 liralık öyle mi ya? Rahat rahat giyiyorsun bir sene. Yıllarca giyiyorsun hiçbir şey olmuyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi reklama geldik. Reklamlardan sonra buna devam edeceğiz. 61. özel gösterimiz... ...Şeytan Marka Giyer The Devil Wears Prada filmine... Davetiyeler sizi bekliyor. Bir marka olsaydınız hangi marka olmak isterdiniz? Şimdi Veya bu... bir şey markası olmak isteseniz... Hı. ...neyin markası olmak isterdiniz? Veya Siz ben de şey de sorabilirim... ...şeytan olsaydınız ne marka giyerdiniz? O da olabilir. O da olabilir, olabilir. Çok, güzel. çok güzel olabilir. Telefonumuz 210-30-30 reklamlardan sonra devam ediyoruz. Günaydın... ...günay aydın dın dın dın... ...günay aydın dın dın... ...ben sana... Vezir olamazsın demedim ki demiş Ben sana demiş Marka demiş olamazsın dedim demiş Çok iyi ya Ya işte marka olmak kolay değil Ama bu sabah biz marka olma hayali kuran dinleyicilerimizle konuşuyoruz Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ben Perihan Perihan Hanım Evet Perihan Hanım bu bilgisayarın sesini biraz kısar mısınız lütfen? Tamam. Zamanında çaldığımız şarkıları yeni yeni duyuyoruz orada çünkü Nerede dinliyorsunuz bizi? Ankara Batı Kent. Batı Kent'te evde misiniz, işte misiniz? Evdeyim. Evdesiniz. Evet. Peki efendim hemen alın cevabınızı. Bana var mı bilmiyorum ama ben eğer bir marka olsaydım bir virüs markası olmak isterdim. Virüs markası. Evet. Virüs. Evet. Peki Aa, markanın şimdi... adı mı virüs yoksa bir bilgisayar bilgisayar düşünüyor. virüsü mu? Bilgisayar virüsü. Peki e, neler yapmayı düşünüyordunuz? Yani şey, bazı virüsler var. Efendim ne bileyim bilmem kimin çıplak fotoğrafları diye bilgisayarınıza geliyor. Bir heves açıyorsunuz ondan sonra bulaşıyor sağa sola. Bazısı gizli gizli geliyor. Siz nasıl bir virüs olmak istersiniz? Ben gizli gizli gelmeyi isterdim. Gizli gizli gelmeyi Evet. Diyorsun. Bir gece ansızın gelmek isterdiniz. Peki. Evet. çok teşekkürler. <gülüyor> Perihan 2006 gibi bir isminiz mi olsun? Düşündünüz mü isim? Hayır yok yani Perihan diye değil ama e, ne bileyim başka bir şey olabilirdi. Mesela Prea diye gelebilirdi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere dikkatli <gülüyor> olacağız bundan sonra. Tamam görüşürüz hoşçakalın. Yalnız kazanlı... ben şeyi merak ettim ya Perihan'ın niye canlar yakmak istiyor. Yani benim hiç aklıma gelmezdi bir virüs olmak. Yani insanlara faydalı mesela ben bir kod olurken insanları sıcacık kışın mesela içimde muflonmuş olmuş öyle tutmak isterdim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle evet. görüşüyoruz? ben Aslıhan Aslan Hanım hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz şu anda? Ankara'dayım. Ankara'dayım. Marka mısınız Aslan Hanım? Marka olacağım inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar arasında mı yoksa hepimizin bileceği bir marka mı olacaksınız? En azından bütün doktorların bileceği bir marka. Tıbbi bir marka. Tıbbi. Tıp evet. dünyasında var mı? Yani şimdi ilaçlar marka sayılır mı? İlaçların, ilaç firmaları marka ha, sayılabilir marka bazen. Doğru. Hı -hı. Siz ne olmak istiyorsunuz? Vallahi ben 2 yıldır uzmanlık için uğraşıyordum. Sonunda kazandım. Steteskop takmayı bile özlemiştim. Onun için steteskop markası olmak isterim. Var mı steteskop markası? Olmaz Littman mı? Litzman diye klasik bir marka var. Bütün doktorların boynunda o vardı. Hı yani. hı. <gülüyor> Ama o Litzman'ı değiştirmek isterim tabii ki. Yani o L harfi yerine bir A harfi daha iyi. güzel yakışır. Nasıl <gülüyor> yani? <gülüyor> Litzman'da sadece evet. L mi yazıyor? <gülüyor> ya evet o dinleme kısmını hani kalp ya da göğüs üstüne konulan kısımda. Kısmında, A, kalp üstüne ağlar basılacak. Çok canlar basılsın. yakacaksınız hasta hanım. <gülüyor> İnşallah. Va İnşallah var mı bir e, şeyiniz? Çocuk hastalıkları uzmanlığını kazandım. Tamam onu anladım. <gülüyor> çocuk hastalıkları uzmanlığını kazandınız ama var mı bir şeyiniz derken e, bir sevginiz. kalbini yaktınız. Ya, kalbini yaktınız birileri var mı? Ya doğrusu diye. çocuk olmayan hastanız var mı diye soruyoruz. Yok henüz yeni başlayacağım. Bilmiyorum henüz bilmiyorum. Dışarı çıkmaya yeni yeni başladım. Yani i̇ki yıldır uzmanlıkla uğraşıyorum demiş. İki yıl başka bir şeyle uğraştıydım şimdi uzmanı olurdu ama <gülüyor> <gülüyor> doktorluğa verdim kendimi. Evet Tuba feda ettim kendimi ondan Peki, sonra kendim için. Bir şey soracağım mesela her meslekte bazı e, ürünler bazı cihazlar <gülüyor> marka, bazı markalar daha doğrusu e, o mesleği icra edenlerin gözdesi de Şimdi doktorlar koridorlarda arar abicim adam taktı şeyini hiçbir şey <gülüyor> duyamıyor. Ben lismanla bir dinledim iki saniye dışıp diye teşhisi koydum falan diye böyle boş konuşmalar oluyor mu? Ya pek zannetmiyorum. gel Ama şey olur. Eğer uydurup böyle bazen tansiyon aletlerinin yanında verilen bir streskopsa gerçekten onun kalitesi çok çok düşük kalır ritmanın yanında. Doğru ben tansiyon şeyleri dinlemeye çalışmıştım da bebeğin kalp atışlarını hiçbir hı hı. şey duymamıştım. Bir da. de bebekler de benim en büyük özentim zaten. Bebeklerin streskopları daha küçük ağızda oluyor. Yuvarlaklarının çapı daha küçüktür. Hı. Bir böyle... de sıcak oluyor galiba çocuklar ürpermesin diye. Tabi Onu biraz ısıt böyle koyulması Nasıl gerekiyor Nasıl ısıtıyorsunuz? Hohlayarak mı? Hohlayabilirsiniz. Elinize sürtebilirsiniz sürterek. Sonra pis pis holladınız diye şey, yavrucağın mı şey yapacaksınız? Yani, yani mesela bir... Hocun olur mu hiç öyle şey? Biz her daim zaten steyre olmak zorundayız. Her muayeneden önce ona göre temizliği yapılır. Peki Aslan'ın sigara içiyor musunuz? Hayır içmiyorum. Emin misiniz? Kesinlikle. Arkadaşlarınız hiç öyle demiyor mu? Ay. Aa, baca baca aslında diye adınız çıkmış ya. Ya bir tanem o 4. 5. sınıftayken. Ya 4. 5. sınıftayken. Aa baca geliyor diye. Daha şey yapmadan dumandan geliyor. Aa Aslı geliyor herhalde bir duman oldu falan diyorlar. Yok canım o kadar da değil. Böyle tepe su attığımı bir gecede iki, bir, bir iki paket götürür derler de o kadar. <gülüyor> Arkadaşlarınız da valla ağzı torba değilmiş. Peki çok teşekkürler Aslıhan Hanım. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Evet bak ne güzel. Şey, ne Teleskop markası olmak için. Bak ne kadar gelmiyor. faydalı bir şey insanların şeyini buluyorsun hemen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Emre. Emre, Emre. bey marka mısınız açık konuşun. Evet markayım. <gülüyor> ne markasısınız Emre Bey? Çok ya aslında yalan olsun istemiyordum ama sahil bir evde ben markası olmayı çok istiyorum. Ne markası? Araba markası olmayı çok istiyorum. Ya Özellikle araba Ferrari. markası. Ha Ferrari spor araba mı? Yani evet. Kalite Yoksa... mi ya? Ucuz mu pahalı mı nedir yani? E, pahalı tabi. Pahalı cama bir marka olmak istiyorsunuz. Ama evet. mesela şimdi Ferrari'nin galiba çok modeli yok değil mi? Yani böyle motorun hacmine göre mi 2-3 tane mi çıkarıyor her evet. yıl? Her yıl ya. Az sayıda araba üretiliyor tabii de yani tabii model fark, modeller çok. Peki evet. Emre Bey şey sorayım size. Seri üretim mi? Yani fabrikasyon mu olmak istersiniz? El yapımı mı? El yapımı kesinlikle. Yani, evet. Bir el değecek, bir usta eli değecek illa. <gülüyor> evet usta eliyle. Peki çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Usta eli değecek. Şimdi bu laftan sonra benimki de benim sorum gelince de iyice şey olacak yani. Soğuk bir gibi. Hayır yani şey olacak yani. Yani şimdi mesela Ferrari'ye binmek, Ferrari'ye binmek gibisi yok diye konuşuyor ya insanlar. Siz bunu kaldırabilecek misiniz sonra yani? Valla kaldırmaya çalışacağız Ferrari gibi bir markayı üstlendikten sonra. Bunu da kaldıracaksınız. Sonra. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Bu uzun ve meşakkatli yolculuğunuzda başarılar dileriz Emre <gülüyor> Ustaların ellerine emanet ediyoruz seni <gülüyor> ol. Vay be ustaların emre, şeyini de, Emre'lerine sağlık Ellerine sağlık Hakikaten Emre bu yola baş koymuş Ege Araba markası olmak havalı bir şey gerçekten Güzel. Ama. ama yani Eskiden böyle bir bizim radyoda Bora vardı ya Evet O bir ara öyle bir O, o, o ara, marka olmuş O marka olmuştu Nasıl ne olmuştu bir markanın, bir modelinin adı öyleydi. Bora'ydı. Ha doğru ya. N Nasıldı o dönem? Havalı mıydı? Havalıydı. Adam havalıydı hakikaten. Sonra arabaları da öyle olunca galiba onunla biraz özenti olarak yaptı. Hmm. Ben bir tek Ege sucukları var. Fahir'in hiçbir şeysi yok. Fahir'in hiçbir şeyi yok. Bizim Fahir Atakolu var. O da olan... bir marka sayılır diye düşünüyorum. Müzikte marka. Ege olarak Ege sucukları vardır mesela. Onlar çok güzeldir. Ege turşu da duydum ben. Ege'nin çok şeyi var. Turşusu da çok. Bizden Hakikaten kaliteli bir zamanlar şey. zamanlar Ege diye bir sigara da çıkmıştı. Ben de bir özentili olarak Hadi ben hadi adım Ege olduğuna göre hmm. otomatikman onu içeyim falan diye düşünmüştüm. O da bir yavan çıkmıştı. O da yani sonuçta markayı ismi şey yapıyor. Hmm. Kötü ürünlerin. O de çıkması. Ben de şey senden bence şey koparıyor. Ne derler onu? Bir, bir bir parçamı koparıyor. Kıl koparıyor gibi. Bir parça derken kıl gibi bir şey yani. Kıldı senin parça. Sevgi yedinizler düşünün, taşının. Ne markası olmak istiyorsunuz veya hangi marka siz olmak istiyorsunuz? Biraz soru karışık ama evet hakikaten. Yani çok çeşitli şekillerde sorduk. Buna İngilizler başka bir şey diyor. İngilizler ne dediğini ne? ben anlamıyorum tam olarak. Nasıl? Mesela çekiyorsun ya onu bir mesela ben şuraya gittim onu çek ve diyor o dedi ki o oraya gittim dedi falan gibi ona ne deniyordu? Sen bir, tek, bir kafayı dağıt tuvalet ya. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Recep Kaymak İster. Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda size yakınım. Çiğdem Mahallesi. Çiğdem Mahallesi. Evde misiniz? İşle evet, misiniz? evdeyim evdeyim. Bize mi geleceksiniz? Yok size gelmeyeceğim. Ya, yakınım deyince yani, sanki yani. gelecekmiş gibi öyle. Hani bir haber... gece ansızın gelebilirim ben de. <gülüyor> Recep Bey. Evet efendim buyurun. Hangi marka olmak isterdiniz veya yani, ne, ne markası ben olmak isterdiniz? Ben bir kurs markası olmak isterdim. Kurs mu? Kurs evet. Şey bu üniversite hazırlık kursu Yok, mu? Yok hayır. Bu e, hırsızlık kursu açmak isterdim. Hırsız olacaklara kurs vermek isterdim. Recep Kaymak imzasıyla evet. e, genç hırsızlar evet, birden evet. kapı da koymazdınız mesela direkt öğrenciler Yok, pencereden girerdi. Çok e, onlar lalettaydı şeyler olurdu. Ya yani ben böyle daha farklı eğitimler vermek isterdim. Daha teknolojik eğitimler. Bilgi hırsızlığı mı? Yok bilgi hırsızlığı değil. Yani e, girildiğinde e, herhangi bir yere evet. e, sıfır hatayla iş yapma konusunda. Ha, şey gibi mesela. İz bırakmayacaksınız ha. yani. Kesinlikle. Hani Hiç dershaneler birincilerini açıklıyorlar ya. Sizin Ama... açıklayacak bir şeyiniz yok. Evet. Çünkü kimse tanımıyor. iz Tabii bırakmamışlar. Polisler arasında gönüllerin sultanı olmak isteyecektik yani. Bu Recep Kayman öğrencilerinden bir tanesi herhalde. Kesinlikle, hiç uğraşmayalım. Kesinlikle. kesinlikle. Recep Bey şimdi böyle konuşuyorsunuz da bugüne kadar bir gofret çalmışlığınız var mı? Ee, dedemden para çalmışlığım var. Teknik bir şekilde. Nasıl? Ee, şimdi bir olaya karışmıştım Ankara'da. Evet. Ee, dedemin <gülüyor> yanına kaçmak zorunda kaldım. Yani e, fakat tabi e, parasız olarak e, orada 20 gün kaldım dedem de e, rahmetli e, benim tekrar Ankara'ya dönmem için e, para vermiyordu bana ben sana gel demedim git de demeyeceğim dedi bana sadece. Evet ee, Şimdi ben çeşitli şekillerde odasına baskınlar veriyordum Fakat e, ya rabıtalar gıcır diye uyanıyordu hmm. Ya e, kapı gıcır diye uyanıyordu e, Ne yapıyorsun oğlum falan işte tuvalete kalksın i̇şte, şu <gülüyor> buradan Niye desem, buradan geçiyorsun dedi <gülüyor> Horluyordum da merak ettim bir şekilde falan. En nihayetinde e, Kapıyı yağlayıp Rabıtaların üstünde ayakkabı cilasıyla Güzelce düzeltip Rahmetli anneannemin böyle ipek bir seccadisinin de yere serip <gülüyor> üstünde kayarak dedemin odasına geldim <gülüyor> Ve de <gülüyor> yeleğin cebindeki cüzdanından eser miktarda parayı alıp doğruca Ankara'ya döndün. Gerçi sen zaten bir e, eve gelecek ustanın günlük şeyini almışsındır yani. Yağlama var, Yani O, var, efendim, o kadar değil değildir tabii. E, çok büyük espri konusu olmuştu o zaman. Yani e, tabii bankamatikler bunlar bunlar yoktu o zamanlar. Yani de, babamın elinde telefon da bağlı falan değildi. 84 senesinden bahsediyorum ben. Kedi hırsız gibi davranmışsın. Yani e, sonra <gülüyor> dedem babama demiş ya yani, senin oğlan <gülüyor> acayip oğlan. Yani nasıl becerdi bunu benim gelince <gülüyor> cebimden <gülüyor> aktarımı yaptı. Merak Yetmiş yani. Ben yıllar sonra anlatmıştım sonra dedemem. Çok teşekkürler Emre Bey. Gençlerimize de yol göstermiş oldukça. <gülüyor> yani açacağım kursa bekliyorum sizde. Yani e, bir akşam tabii radyonuzda bomboş bulabilirsiniz. Mix masanız yok işte ne bileyim oradaki bilgisayar yok falan gibi. E, o zaman sonra... her türlü şeyde çıkarmışsınız. Recep Bey <gülüyor> burası var. Çıkmış <gülüyor> sadece planlı aksamalar <gülüyor> Çok teşekkürler Emre Bey. Görüşmek Görüşmeler üzere. Zekil mi efendim? Ha, aman Recep Bey. Recep, recep, recep, recep Kayma. Bir numara. Ma bu marka unutulur mu ya? Recep Kaymak. Emre araba markasıydı dedim ya. Emre araba markasıydı. Recep Kaymaksa ben Recep Kaymak'ın reklamlarını da yaparım. Recep Kaymak ne ne Diğer kursların hırsızları şimdi içeride. <gülüyor> Recep Kaymak dershanesi hırsızları 5 <gülüyor> yıldızlı otellerde gibi. Onu görmüyorsun, gibi genel gösteriyorsun 5 yıldızlı Yüzü otel. Gizli adamlar. Günaydın efendim. Huhu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ben de şey, hemen karşısına gönül hırsızlığı kursu. Ay, Nasıl? Çok güzel. Aslında. Ama ben hırsızın her türlüsüne karşıyım. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. 5 yaşının arkadaşı olunca yasın. Bu mesajları ister istemez <gülüyor> vermek istiyorum. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay Günaydın. Yine görüşürüz hanımefendo. Belgin Çopur teyzeniz. Belgin, Belgin Çopur teyze. abla, evet. abla, abla. Hayır, Hayır, ha. teyze abla. olur. Alarım sesini duyamadı epeydir. Doğru gerçekten. Özetlediniz Belgin abla. Annem arkası olmak isterdim. Annem arkası. Evet. Şimdi Sayın Orhan Çaplı'nın fi tarihinde yazdığı bir kitapta bir bölüm şöyle başlardı. Parmaklarınızı, tırnaklarınızı emanet ettiğiniz manikürcüden diploma ararsınız da anne olmanın ne bir okulu ne bir diploması var derdi. Gerçi okullar açıldı sonradan ama. anneli kursları değil mi? Var ya. Daha gebelik kursu bile gitmiyor, var. Ama gitse gitmiyor. Gitse de bakmıyor. Ee, kötü anneler. Dolayısıyla kötü eğitim veren anne ve babalar sayesinde çocuklarımız perişan oluyor. İyi bir anne markası olmak isterdim. Oldunuz mu efendim anne? Yani çocuklar diyebilirim. Benim Tabii. annem şahaneydi. Herkese tavsiye ederim. Biraz pahalıydı ama... doğru. Evlatlarım dedi. derler. Her evet. zaman derler. Komşuların çocuklarını size emanet ederler. Ederler ederler gece gündüz. En çok size mi emanet ediliyor Belgin Hanım? En belirleri? çok bana edilir. Vardı işte bir marka böyle bir şey. Marka olmuşsunuz zaten. <gülüyor> Belgin Teşekkür abla. Ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. hoşça kalın ben de baba markası olmak istiyorum. Ne, o çok tehlikeli abi. Ha, doğru ya. Direkt mafya babası zannederler. böyle olur mu ya? Mafya babası gibi değil yani. Herkes bir rahatsız olur. Nasıl rahatsız olur? Baba markası ne demek Ege? Anne markası. Ya, aklıma gelen bir şey işte. Ne, baba markası ama tehlikeli bir şey. Nesi tehlikeli? Anlamalıyım ki o. Sonra, anla sonra anlatacağım. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Deniz. Deniz hanım. Evet. Nereden arıyorsunuz Deniz hanım bize Emekten arıyorum. Emekten arıyorsunuz. Peki efendim hemen alalım. Ee, Markimizler alıyor. Ben, ben daha önce şey düşünmüştüm ama bir arkadaş fikrimi benden önce söyledi ama hemen B planım vardı. devreye soktum öncesinde erkeklerin çoğu erkeğin tutkusu olan Ferrari diyecektim ama. Hmm. Sen Sonrasında... siz bir bilinen bir markayı Kişiselleştirmek istiyorsunuz evet. Sonradan e, uçmanın daha iyi bir fikir olacağını Düşündüğüm için Boeing 747 Olabilir <gülüyor> <gülüyor> Deniz Hanım Sabah Efendim? kahvaltı ettik mi? Hayır Etmedik. Açız yani şu anda. E, İftara kadar açım. Tamam çok güzel. Allah kabul etsin. E, ondan sonra başka ne diyelim? Bir şeyin eksikliği mi var? Başka, başka bildiğiniz bir uçak markası bize söyler misiniz? Tabii Airbus. Airbus. <gülüyor> Peki neden Airbus değil de Boeing? E, Boeing daha insanlarda kalıcı diye. Daha kalıcı. <gülüyor> Doğru Airbus. Gelin, geçici daha... bir şey. Kanatları daha geniş. Doğru ama Boeing öyle mi ya? Bir <gülüyor> Boeing yolculuğu yapak 40 sene anlatıyor. Boeing Boeing, <gülüyor> Boeing Boeing. Ama eğer <gülüyor> bas bindik ama, bindik dolmuş gibi. Ama pardon 747 dedik yani jumbojet dedik yani. Pardon. Jumbo, jumbojet yani. Jumbo pardon bir, yani. Konkortlar var bilmem neler var bunlar şey değil. Onlar mi, kalktı. Konkort illa... kalktı pardon. Ka yani Siz insan... amatör olarak mı takip ediyorsunuz yoksa var mı birkaç tane uçağınız? <gülüyor> Yok merak meraklıyım da bir gün alırım inşallah. Ne nasıl bir merak oluyor uçak merakı? Ya insan ulaşamadığı şeye merak eder ne yapabilir? Ama şimdi şimdi mesela erkeklerin ulaşamadığı e, şeyi anlıyorum Ferrari merakından üstüne sokakta görülebilen bir şey. Bir de yani insan biraz araba kullanan bir insan. Ferrari kullanmayı da hayal edebilir. Onun da direksiyonu şöyledir falan. Mesela normal bir arabayla saatte 100 kilometreyle giderken o Ferrari'm olsa 4 saniyede çıkacağım bu hızda falan derdi. Siz uçak nasıl düşünüyorsunuz? İnsan, insan bindiği bir Jumbojet'in kendisinde olmasını istemez mi? Ne yapacaksınız koca Jumbojet ya? Valla biz bindiğimiz şeyleri genelde bizim olsun diye düşünmüyoruz genelde. Ankara İstanbul arası ya. yani gidip gelip... Yaparsınız. Bir de insanlar şimdi marka deyince yani Boeing markası deniz markası deyince akılda daha kalıcı. O açıdan düşündüm. Yoksa e, uçakla ilgili herhangi bir onun dışında bir fantezim yok yani düşündüğüm şey yok. Zaten o konumuz değil. <gülüyor> Peki, teşekkür ederim. Ayrıca de ben... herhalde e, kontör kartı olmasını da herhalde isteyeceğim bu gidişini. Kontörün bitmeden kapatayım ben. <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür efendim. ederiz efendim. Hakikaten. Sizi hiç unutmayız. <gülüyor> Boeing deniz diye ben kaydetiyorum. Boeing deniz. Boeing deniz diye öyle. Evet. Boeing, Boeing. Kaç tane vereceğiz? Vereceğiz. İsterseyiz kadar verebiliriz aslında. İyi o zaman bir tane madem kontörünü bitirdik verelim. Deniz hanımı. Deniz mi? Hanım verelim. Tamam. Bir. Recep Kaymak. Recep Kaymak. Gerçekten. Hırsızı, hırsızı Recep Kaymak. İki. Ve bu arada dinleyicilerimiz de, Biraz e, şanslı dinleyicilerimiz cüzdanlarına Çantalarına hakim olsunlar. Sonra Aslan Hanımı da verelim. Aslan Hanımı da verelim. Ne oldu? Etti mi sana 3? 3 çift. 4 çift. de vereyim mi? Verme. Telsim'in sunduğu Modern Sabahlar yarın sabah devam edecek.